Terem Kardeşlerim, riyaz Salih'in adlı kitabımıza devam ediyoruz ve 60 numaralı hadisinde İmam Nebbi Rahimuhullah meşhur Cibril hadisini ki, e, rivayet etmiştir, getirmiştir. Bu hadisi Ömer ibnül Hattab radıyallahu an Allah kendisine razı olsun rivayet ediyor. Ve diyor ki Ömer ibnül Hattab radıyallahu an بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَا Biz bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor dedik. اِذْ تَلَعَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَادِ السِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ Ve birdenbire bir adam beliriverdi diyor. Ve öyle bir adam ki elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah da diyor. لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرْ وَلَا يَعْلِفُهُ مِنَّا Ve o adamın üzerinde hiçbir misafir yani bir yolcu eseri neydi? Üzerinde gözükmüyordu. Yani bir yolcu gibi değildi. Ve bizden de hiçbir kimse, hiçbirimiz onu ne yapmıyorduk, tanımıyorduk diyor. Hatta celese ile nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe esnete rukbeteyi ila rukbeteyi. Hatta diyor, ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yanına geldi. Yani bu adam, gelen adam ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyan birisi. Neden tanıyan birisi? Çünkü dışarıdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayan biri geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer ashabı gibi giyinişiyle, e, görünüşüyle, yani bir şey, farklılık arz etmiyor. Yani siz bir kralın yanına gittiğiniz zaman kral hemen kendisi ne yapar? İhtişamıyla, tahtıyla e, kendisini belli eder. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neydi? Diğer insanlar gibi giyinişiyle, kuşamıyla, e, yaşantısıyla, diğer sahabesi gibiydi. Hiçbir e, ekonomik olarak, yaşayış olarak farklılığı yoktu. Ama gelen bu yabancı ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'i tanıyor veya bir yabancı gibi gerçekten e, Muhammed kimdir diye bir soru sorma ihtiyacı hissetmiyor. Hemen gidiyor Allah Resulü aleyhisselamın oturmakta olduğu için dizinin dibine ne yapıyor? Oturuyor. Diz çöküyor ve dizini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizine dayıyor. Elini de ne yapıyor? bu şekilde baldırına koyuyor. <gülüyor> ve ondan sonra diyor ki: "Ya Muhammed, ağdirni an-İslam." Ondan sonra diyor ki: "Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. <gülüyor> haber ver. İslam nedir?" Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bunun o sorusu üzerine Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: İslamı, i̇slamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Senin Allah'tan başka, hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmendir İslam. Sonra, vutuqimussala namazı dosdoğru kılmandır. Vatup tiz zeka zekat vermen, vatasul mara Ramazan zamandan ayının orucunu tutman, vatehudgel beyte iniste tahta ile hissede. Eğer gücün yeterse, ne yapmandır? Ömürde bir kere olmak şartıyla kabe'yi tavaf e, hac etmendir diyor. O gelen adam diyor ki, kâla sadakt, doğru söyledim diyor. Fa acip nayiz eluhu yisadikuhu. biz buna şaşırdık diyor. Çünkü eğer bir adam soru soruyorsa neden soru sorar? Bilmediği için sorar. Ama bu adam sanki daha önce kendisinde bir e, ilim varmış da onu soruyormuş ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da sorduğu soruya doğru cevap vermiş gibi kendisinde olan ilimle ne diyor? Doğru söyledin diyor. Biz şaşırdık. Hem soruyor hem, hem de ne yapıyor? Allah Resulü vesselam'ı doğru söyledin diye ne yapıyor? Tasdikliyor diyor diyor. Ondan sonra diyor ki o adam, fa akbir mi yani iman? İman nedir? Bana imandan haber ver diyor. Allah Hazretleri diyor ki Aleyhisselatu vesselam, en tu'mine billahi Allah'a, wa melaiketihi meleklerine, wa kutubihi kitaplarına, wa rusulihi peygamberlerine, yani Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bütün peygamberlere, wa yumil aakhir ahiret gününe iman etmendir. Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Ve hayriyle şerriyle ne yapmandır diyor. Kadere iman etmendir. Gale sadaktır. Soru soran bu adam yine ne yapıyor? Doğru söyledin diyor. Sonra diyor ki o soru sormaya soran adam <gülüyor> Öyleyse diyor bana ihsandan haber ver. İhsan nedir? Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَعَاهُ İnsan Allah Azze ve Celle'ye tıpkı onu görüyormuş gibi ibadet etmendir diyor. فَاِلَّمْ تَكُنْ tarahu, فَاِنَّهُ يَرَاكُ Her ne kadar sen Allah Azze ve Celle'yi göremiyorsan da, muhakkak ki Allah Azze ve Celle ne yapar seni görür diyor. İşte bu şuurla her halükarda, yani gizlisiyle saklısıyla insanların arasında veya yalnızken veya zifiri karanlıkta her ne olursa olsun yaptığınız her şeyde Allah Azze ve Celle'nin sizi gözettiğini ne yaparak bu e, bilinçle ibadet etmenin adı nedir diyor. İşte ihsan odur diyor. Sonra o, o adam soru sormaya devam ediyor. Diyor ki فَاَخِبِرْنِي yani السَّعَى Kıyametin ne zaman kopacağını bana haber ver diyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü Selam diyor ki, Mel Mesulu anha Bu konuda soru sorulan soru sorandan daha bilgili değildir diyor. Bilmiyor. Qale <gülüyor> fa an O zaman diyor ona e, işaretlerinden emarelerinden işaretleri nelerdir diyor. <gülüyor> kölenin kendi efendisini doğurması. Ve <gülüyor> diyor? Baldırı çıplak, ayağı yalın koyun çobanlarının ne yapması diyor. Bina yapmada yarışır olduğunu görmendir diyor. ben talak. Adam bunları sordu, bu cevapları aldı. Doğru söyledin dedi, sonra da çekip gitti diyor. ya. Ömer radıyallahu anhi diyor ki bir süre bekledim diyor. Tu maqal Allah'a bir müddet bekledikten sonra dedi ki ya Ömer etedrimeniz ey Ömer. Bu buraya gelip de soru soran adamın kim olduğunu bilir misin? Kudret Allahu Ben dedim ki Allah ve Rasul en iyi bilendir. Bir kişi bu konuda. Fahabenin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olan edepleri hep böyleydi. Bir soru sorduğu zaman hemen ne diye cevap verirlerdi? Allah ve, ve Resulü en iyilerdir. Ömer de böyle diyor radıyallahu anh. Diyor ki Allah Resulü vesselam fe Cibril ata'kum, yuallimukum diyekuz. İşte o gelen adam Cibril aleyhisselam idi. Size dinimizi öğretmeye geldi diyor. Evet kardeşlerim bu hadis meşhur Cibril hadisi. Ki Müslim'de kitab-ül iman'da gelen bir rivayettir kardeşlerim. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu anhu'ya sorduğu soruda Ey Ömer o soru soranın kim olduğunu biliyor musun dediğinde Allah ve Resulü en iyi bilendir demiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne demişti? O cibrilidi Size ne yaptı? Dininizi öğretmeye geldi. Burada din dediği neydi? Bir, neden soruyor? İslam'dan soruyor. Daha sonra neden soruyor? İmandan soruyor. Daha sonra ihsandan soruyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu üçünü birden ne yapıyor? Din olarak ne yapıyor? isimler Yani bunların hepsinin adı bir bütün olarak. Adı nedir? Dindir. Diyor. Çünkü ne diyor Allah Resulü Selam? Size dininizi öğretmeye geldi. Şimdi burada beynama kelimesi kullanılıyor. Bu kelime kardeşlerim ansızın birdenbire manasına gelir. Yani bire hiç beklenmedik bir anda ne yapıyor? Cibril aleyhisselam veriyor. O asnada ki sahabeler dinlerini öğrenmek açısından Allah Resulü aleyhisselatü vesselamla ne yapıyorlar? Sık, sık bir araya geliyorlar. Ki Hazreti Ömer an Medine'nin biraz dışarısında ki biliyorsunuz Mekke'den gelmesi itibariyle hicret etmesi itibariyle dışarıda bir toprak kendisine ediniyor. Tarla işiyle uğraşıyor, bahçe işiyle uğraşıyor. Bir gün kendisi geliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı dinliyor. İşte olan olaylardan ki kendi ortağına beraber çalıştığı arkadaşına sahabeye haber veriyor. Bir gün kendisi çalışıyor. Diğer kardeşi ne yapıyor? Gidiyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı dinliyor. Ve o günkü olan olaylardan, vahiden ne yapıyor? Hazreti Ömer radıyallahu haber veriyor. Ki sahabe sürekli Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında kalmaya nedir? Ve öğrenmeye, dinlerini öğrenmeye hırslı insanlar. Ve e, sürekli de onun yanında kalmak isteyen insanlar. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da ya ashabının yanında ya da nedir? Ailesinin yanında. Yani hiçbir zaman vaktini ne yapmıyor? Allah Resulü aleyhissalatü selam zayi etmiyor. Ya evinde kalıyor. İşte evinin işlerini yapıyor. Ya kendi söküğünü düküyor. Veya ayakkabısını tamir ediyor. Veya işte evinin ihtiyaçlarını gideriyor. Veya sahabesiyle birlikte mescitte ne yapıyor? Onlara dinlerini anlatıyor. Ya işte sahabesiyle birlikte veya tek başına veya yanına birkaç kişiyi alarak hasta ziyaretine gidiyor. Veya yakın bir akrabasını ziyaret ediyor veya bunun gibi işlerle ne yapıyor? Vaktini değerlendiriyor. Ve hiçbir vakit geçirmiyor ki kardeşlerim, hiçbir boş vakit geçirmiyor ki, illa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün zamanını, bütün anını Allah'a taakta ne yapıyor? Geçirmeye çalışıyor. Ve ne olursa olsun her dakikasında, her anında ne yapıyor? Allah'a taat geçinmeye geçirmeye çalışıyor. Yani bugün bizim yaptığımız gibi maalesef zamanımızı zayi ederek ne yapmıyor? geçinmiyor. Maalesef kardeşlerim zaman bir Müslümanın, bir insanın, bir Müslümanın hayatında en değerli, en kıymetli şey olmasına rağmen, en pahalı şey olmasına rağmen maalesef pervasızca harcanan, ucuz bir şekilde harcanan gene ne oluyor? zaman oluyor. Allah diyor ki Azze ve Celle Hatta izâ câ'e ahadahumul muhtu kâle rabbir ci'un lealli a'melu sâlihan timâ traktır. Allah Azze ve Celle Mü'minûn Suresi 99 ve 100. ayetinde bakın ne diyor. Onlardan biri ne diyor? Ölüm geldiği zaman. Onlar ne derler? Kâle rabbir ci'un. Ya Rabbi beni geri dönerdir. Dünyaya geri döndersin. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ Umulur ki ben o terk ettiğim salih amellerden ne yaparım? İşler yapmaya çalışırım diyor. Öyle ki üzerime yani hiç böyle zayi ettiğim, boş geçirdiğim bir vakit olmasın. İşte bu adam ne diyor? لَعَلِّي amelu صَالِحًا Umulur ki ben güzel ameller işlerim diyor. Demiyor ki işte dünyadan biraz daha faydalanayım, kadınlardan, eşimden, çocuğumdan biraz daha faydalanayım, maldan biraz daha faydalanayım, evlerden, saraylardan biraz daha faydalanayım, bir tatile daha çıkayım, bir şey daha yapayım demiyor. Ya ne diyor? Umulur ki daha güzel amel İşte bu adam ömrünü maalesef boş vakitlerle zayi etmiş ama ne zamanki ölüm kendisine gelmiş, aklı başına gelmiş sonra قال الرب رجعون ya rab beni geri at dünyaya. ya o bulur ki ben ne yaparım demiştir Salih ben işlerim demiştir kardeşlerim ve maalesef bizim üzerimizden öyle zamanlar geçmiş ki o zamanlardan hiçbir şekilde hayır adına istifade etmemişiz bilakis üzerimize aleyhimize şerri çoğaltmışız ve işte ölüm getip, gelip çattığında da Geriye dönüp baktığımızda maalesef belki de hayır adına hiçbir şey ne yapamayacağız? Bulamayacağız. Allah bunu bizden korusun kardeşlerim. Allah Resulü vesselam'ın hayatına baktığınız zaman hiçbir anını, hiçbir dakikasını ne yapmamış boş geçirmemiş. Telef etmemiş. Biraz önceki dediğimiz gibi. Ya bir hasta ziyaretine gitmiş. Ya bir akrabasını ziyaret etmiş. Ya mescitte sahabesiyle oturmuş dini mütalaa atmış, onlara dinini öğretmiş ve hiçbir şekilde ne yapmamış, vaktini boş geçirmemiş kardeşlerim. İşte böyle bir toplantıda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesiyle otururken ne diyor? Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah ve üzerinde hiçbir yolculuk eseri olmayan bir insan geliyor, bir adam geliyor ve diyor bir onu bizden hiç kimse de tanımıyor diyor. Oradaki insanlar buna şaşırıyorlar. Eğer bu kimse bilinen bir kimse olsaydı yani bu ehli bu e, beldeden bu aile yani bu Medine ehlinden olsaydı bizden biliriz diyor. Eğer bu insan Medine ehlinden değilse dışarıdan geliyorsa ne olması gerekir? Üzerinde muhakkak bir yolculuk neseri olması gerekir. Ki o zaman ya deve üzerinde yolculuk yapacaksınız ya da ayaklarınızla yani yürerek yolculuk yapacaksınız ki Günümüzde olduğu gibi asfalt yok, beton yok, ne bileyim kaldırım yok. Her taraf toz duman, çöl ikliminde. Veya en azından elbisesinin veya saçının başının ne olması gerekir? Tozlu, dağınık olması gerekir. Ama bu adam öyle değil. Elbisesi bembeyaz ve hiçbir şekilde yolculuk eserini almıyor. Gözükmüyor. Yani gözüken gelen genç birisi. Ve saçı başı hiçbir şekilde dağınık değil ve benbisesi de nedir? beyaz. Ve hadisin sonunda dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselam vesselam, vesselam gelenin ne olduğunu Cibril Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Ki biliyorsunuz Cibril Aleyhisselam bizim bildiğimiz kadarıyla bize bildirdiğine göre vahiy meleğidir ve meleklerin en büyüklerinden, en yücelerinin bir tanesi nedir? Dibri'li aleyhisselamdır. Selam'ı Selamünaleyküm, selam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun iki kere kendi yaratılışıyla ne yapmıştır? Görmüştür. Onun 600 tane Kanada olduğunu bize haber vermiştir. Ki birincisi Hira mağarasındayken Mağarası Allah Resulü Aleyhisselam'a Cibril kendi suretinde ne yapmıştır? Gözükmüştür. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu komple e, ufku kapladığını ne yapmıştır? Haber vermiştir. Yani düşünün artık gölü göre onun genişliğinden, büyüklüğünden artık ne yapılmıştır gökyüzünü? görememiştir. İkincisi de Cibril aleyhisselamı Sidratul Muntaha'da ne yapmıştır? Görmüştür. Ki Allah Azze ve Celle e, Fatih Suresi 1. ayetinde meleklerin kanatları olduğuna dair e, belirttiği ayetinde Mena melaiketi rusulen uli Ejnihatin. Ki Allah Azze ve Celle melekleri elçiler olarak göndermiş ve onları da ne yapmıştır? Kanat vermiştir. Diyor. Yani melekler nedir? Allah Azze ve Celle tarafından nurdan yaratılan ve kanatları olan nedir? Varlıklardır. Bu Fatır suresi e, ki onlarla uçarlar ve gidecekleri yerlere çok seri bir şekilde ne yapabiliyorlar? Gidebiliyorlar. Keyfiyetlerini yalnız nedir? Allah Azze ve Celle bilir. Ve ikincisinde de Sıdıratül Müntihada görmüştür ki Necim suresi gene dördüncü ve beşinci ayeti kelimesinde inhuwa illa wahiyyuha. Allah Rasulü asla ancak nedir? Kendisine wahidilenden başkasını konuşmaz. Allahu şiddetul bil ala. Ki ona Kavi olan, şedil olan öğretmiştir. Ki o bir keresinde doğrulmuş, büyük bir, geniş bir ufukta doğrulmuş. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmış. Hatta öyle yaklaşmıştır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Cibril Aleyhisselam arasında nedir? Bir iki yay mesafesi veya daha bir az mesafe nedir? Kalmıştır, buyurmuştur Allah Azze ve Celle Necm Suresi 4. ve 5. ayet kelimesinde. Sonra Cibril Aleyhisselam bir insan suretinde geliyor ki melekler ne aktarlar? Ee, i̇nsan suretine girebilen varlıklardır. Allah Azze ve Celle onlara ne yapmıştır? Böyle bir özellik vermiştir. Yine bunda Cibril Aleyhisselam bir insan suretinde geliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne diz çöküyor. Dizini dizine dayıyor, elini baldırlarına koyuyor ki alimler bunun bir alimin karşısındaki bir e, talebenin, bir öğrencinin e, edep oturuşu olduğunu, bunun edepten olduğunu ne yapıyorlar? Söylüyorlar kardeşlerim. Ondan sonra diyor ki, Ya Muhammed, ey Muhammed, akberni anayhisselam, ey Muhammed bana İslam'dan haber ver, diyor. Ki, normalde Allah Azze ve Celle oradaki bedeviler geldiği zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne diye nida ediyorlar? Ya Muhammed! Ey Muhammed diye nida ediyorlar. O da cehaletlerinden, ilimsizliklerinden dolayı. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında لَا Rasuli beyne kum ke كَدُعَى بَعْدِكُمْ بَعْدًا Sakın ola ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı ya, e, kendi aranızda çağırır gibi ne yapmayın? Çağırmayın diyorlar. Ve o zaman ne diyor Allah Azze ve Celle? O zaman sahabeler onlara ne diye hitap ediyor? Ya Rasulallah, Ey Allah'ın Resulü diye ne yapıyorlar? Hitap ediyorlar. Ama Bedevilerin aletince ne yapıyorlar? Ya Muhammed diye nida ediyorlar. Ve diyor ki Akberni anil İslam İslam nedir? Bana haber ver. Allah Resulü ne diyor? En teşhebe en la ilahe illallah ve en muhammeden Resulullah. Allah Azze ve Celle'den başka Hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığını. Yani la ilaha illallah ve Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etme nedir? Aleyhisselam. İşte İslam budur. Ve devam edecek tabi. Yani şehadetin birinci hükmü neymiş? Bunu dil ile söylemek. El-nutku billisem. Yani şehadeti insan muhakkak diliyle ne yapmak zorundadır? etmek söylemek zorundadır. Sonra ne yapması gerekir? Kalbiyle ikrar etmesi gerekir. Zaten mümin budur. Eğer dilinin söylediğini kalbi söylemiyorsa bunun adı nedir? Münafırdır. Ondan sonra ki Allah'ın uluhiyeti yani bütün kulluğu Allah Azze ve Celle'ye has nedir? Onun rububiyetinden bir parçadır, bir bölümdür kardeşlerim. Çünkü her kim Allah Azze ve Celle'yi ilah edinmiş ise onun rububiyetini, Rablığını, yani onun yaratan olduğunu, onun rızık veren olduğunu, onun yaşatan ve öldüren olduğunu, kainatı idare edenin o olduğunu da ne yapmış olur? Aynı zamanda İkrar etmiş, tasdik etmiş olur. Çünkü muhakkak ibadet edilenin mağbudun ne olması gerekir? Rab olması gerekir. Yine bu öyle bir Rab olmalı ki, kamil sıfatlara da ne olması gerekir? Kamil sıfatlara da sahip olması gerekir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar eden kimseleri aynı zamanda ne, ne olarak bulursunuz? Kullukta büyük bir noktamlık içerisinde bulursunuz. Çünkü onlar kendilerince hiçbir şey olana ne yapıyorlar ibadet ediyorlar. Allah nerede? Ne sağda, ne solda, ne gökte, ne yerde? E, bu bir yokluğun şeyi, sıfatı. Yani sen bir yok bir şeyi şey yapıyorsun. Yani ne sağda, ne solda, ne, nerede? O yüzden Allah Azze ve Celle mabuddur, ibadet edilendir. Öyleyse ey kemal sıfatlara da nedir? Allah Azze ve Celle onlara sahiptir. O yüzden Rab Ala'nın muhakkak kemal sıfatları olması gerekir. Ve bu sıfatlar de gerektiğinde de ne yapılması gerekir? Ona ibadet edilmesi gerekir. Ve ne diyor Allah Azze ve Celle? وَلِلَّهِ الْاَسْنَاءُ husna, سَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın en güzel isimleri vardır. Öyleyse ne yapın diyor? Allah Azze ve Celle o isimlerle ne yapın? Dua edin, ibadet edin diyor. Yani uduhu derken ona dua edin yani ona ibadet edin ve bu isimlerle Allah Azze ve Celle'den ne yapın? Talepte bulun, istekte bulunun. Ve dua burada derken, burada dua sadece bizim bildiğimiz kadarıyla işte Allah'ım bunu ver şunu ver manasında değil. Bu dua iki şey içine almaktadır. Birincisi duaul mesele yani Allah Azze ve Celle'den bir şeyi talep etmek. İkincisi de duaul ibadet yani namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi Allah için yapılan bütün ibadetleri ne yapar? İçine almaktadır kardeşlerim. En mühim, en teşhede en Allah'tan başka, hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığını şehadetin manası. Yani ne bir melek, ne bir gönderilmiş bir peygamber, ne bir güneş, ne bir ay, ne bir ağaç, ne bir taş veya bir veli hiçbir şekilde kulluğunu ne yapmayacaktır? Hak etmeyecektir. Yalnızca Allah Azze ve Celle ibadeti, kulluğu hak eden ilah olacaktır. Ve sırk bu kelime için yani la ilahe illallah kelimesi için bunun gerçekleştirilmesi için ne yapmıştır? Bütün peygamberler sırf bu kelime için gönderilmiştir. Ve ne diyor Allah Azze ve Celle Enbiya 25'te وَمَا اَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوْحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ la اِلَٰهَ illa اَنَا فَعْبُدُ Biz diyor Allah Azze ve Celle senden öncekilere, senden önceki peygamberlere muhakkak şunu vahyetmişizdir ki benden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ibadet yoktur ve ancak bana ibadet edin. Diye bütün peygamberlere ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bunu vahyettiği gibi Senden önceki peygamberlere de muhakkak biz bunu vahyettik diyor. Yani insanların ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze ve kıyamete kadar yegane tek amaçları neymiş? Bu la ilahe illallah şehadetini gerçekleştirmeleri, hayatlarında bunu ne yapmaları? <gülüyor> bunu idame ettirmeleri. Ve yine diyor, buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Enbiya 36'da وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِدْتَنِبُ الْطَعُودِ Muhakkak ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Ne demeleri için, ne yapmaları için? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِدْتَنِبُ الْطَعُودِ Yalnızca Allah'a ibadet edeceksiniz ve tağuddan da ne yapacaksınız? Yani buradaki manasıyla şirkten ki tevhidin zıttı ne yapacaksınız? Uzak duracaksınız. İşte bütün peygamberlerin yegane gönderiş mana, e, amaçları neymiş? Allah insanları tevhide çağırmak ve bunun zıttı olan ki insanları Allah korusun ebedi cehenneme götürecek şirkten ne yapmak? İnsanları uzak tutmak. Şayet her kim bu kelimeyi söyler. Sadece söylemek yeterli mi? Hayır. Onu tahkik eder yani hayatında da bunu geçirirse Allah azze ve celle'nin vaadiyle nedir? O kimse cennetliktir. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam: "Men kana akhiru kalamih illallah Her kimin diyor, bu dünyadayken en son sözü la ilahe illallah ise muhakkak ki o kimse ne yapar diyor Allah Resulü selam cennete girer ki hey Allah azze ve celle bizleri ve sizleri Cennet ehlinden ailesi Ve şehadetin ikinci kısmı olarak yani Muhammed, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Allah'ın Resulüdür şehadetine geldiğimiz zaman. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o muhakkak ki Allah'ın nedir? Göndermiş olduğu en son elcisidir. Ve o daha önceki gönderilmiş olan bütün dinleri ne yapmıştır? Neshetmiştir. Ortadan hükmünü ortadan kaldırmıştır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle daha önceki bütün dinler nedir? Batıldır. hüküm geçersizdir. Yahudilik nedir? Batıldır. Hristiyanlık nedir? Batıldır. Allah katında kabul edilmez. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, Ali İmran 85'te "Waman ybtği gâr al-İslâm dîn an, falan yqubâl minhu, hu filâkhidîn al Her kim diyor Allah Azze ve Celle'nin katına, kıyamet gününde İslamdan ayrı bir dinle gelirse muhakkaklığına yapılmayacaktır, kabul edilmeyecek ve o kıyamet günü de Hüsrana uğrayanlar tarafından olacaktır. O yüzden innât dîn an dar allahîl Allah katında din yalnızca nedir? İslamdır. <gülüyor> ve diyor ki Allah Azze ve Celle وَهُوْ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve onlar dün, e, ahirette hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır. Belki onlar dünyada bir şeyler elde edebilirler. Bir makam, bir mevki veya mal elde edebilirler. Ama onlar nedir? Ahirette, kıyamet günü hüsrana uğrayanlardan olacaklardır. Ve onların dinleri nedir? Batıldır, geçersizdir. Tıpkı bugün Hristiyanların veya Yahudilerin kendilerinin hak din olduklarını söylemeleri gibi veya İsa aleyhisselama, Hazreti İsa'ya tabi olduklarını söylemeleri gibi. Ama bunlar her ne kadar bunu hak olduklarını söylerse söylesinler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed'e tabi olmadıkları müddetçe nedir? Onların gidecekleri yer cehennemden başka bir yer değildir kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Bütün insanlara gönderilmiştir. Ki daha önceki peygamberler neydi? Belli bir topluluğa gönderiliyordu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Cennem'in de buyurduğu gibi bütün insanlığa ne olmuştur? Rahmet olarak gönderilmiş. Ve diyor ki Furkan 1. ayet-i kerimesinde Tebârekelle li nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil'alemîne Furkanı yani Kur'anı kulu Muhammed'e indiren Allah nedir? Yücelerin yücesidir ve o Furkanı yani Kur'anı li künelin alemine ne diyor? Alemlere yani bütün insanlığa, bütün kainata ne olması için bir uyarıcı olması için göndermiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle Araf 154'te Ulya E Yuhanna. Ey Muhammed'deki ey insanlar! İnni Resulullahi İleykum cemi Ben bütün insanlara hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Ellezî lehû mûlkü O Allah ki yerin ve göğün mülkü ona aittir. La ilahe illa huve yuhyi ve yumîd. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir. Feâminu billâhi ve rasûlihî. An Nabi An Nabi Al-ümmi, ve ve ve, ve, ve Ona uyun ki umur ki ne yaparsanız doğru yolu bulursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Buhari'de gelen rivayette, "Ennuhu La Yismahu Bi Ahdun Yahudi Valla Nasrani." ümmetten diyor. Yahudi bir Yahudi veya bir Hristiyan benim sözümü işitmez, bana tabi olmaz ise sun ve وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ Sonra ölür ve benim ölmeden önce benim getirdiğime iman etmez ise اِلَّا كَانَ مِنْ Muhakkak ki o nedir? Cehennem, cehennem asabındandır diyor. O yüzdendir ki kardeşlerim bizler iman ediyoruz ki bütün Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın dinine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikleri müddetçe nedir? Onların hepsi kafirdir ve gidecekleri yerde ateştir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmeyenler Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Cenneti haram kılmıştır. Çünkü La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Bu iki şahadet nedir? Birbirinin mütevazı mıdır? Biri olmazsa biri olmaz. Bir kimse La ilaha illallah diyor, ama Muhammed Rasulullah demiyorsa, nedir? Bu gerçek manada bir mümin, bir Müslüman değildir, kardeşler. Pi onlar nedir? Allah'ın düşmanlarıdır. Biraz önce dediğimiz gibi işte burada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibadetin nedir? Yani ibadetin geçerli olabilmesi için iki şart var. İki şarttır. O da nedir? Allah için ihlasdır kardeşler. Birincisi Allah için ihlas, ikincisi ise yaptığımız ibadetlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ne olması gerekir? Uygun olması Gerekir kardeşlerim Evet Biraz sıcak oldu Dilerseniz burada bitireyim İleriki dersimize devam edelim tamam. tamam. ee, Bir de Önemli bir mesele var Onu da anlatayım inşallah Allah Azze ve Celle Bugün size Dininizi kemale erdirdim ve din olarak da sizden ne diyor? İslam'dan razı oldum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bugün müptelilere baktığımız zaman yani Allah'ın dininden olmayan bidatleri getiren insanlara baktığımız zaman maalesef onlar lisan halleriyle diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları getirmemiş veya bunları bilememiş artık neyse ve bizler bunu tamamlayıcı olarak yapıyoruz gibi bir, nedir? Manaya getirmektedirler. Ki onların yaptıkları ibadet her ne kadar çok olursa olsun. Mesela bir zikre ele alın. Mesela la ilahe illallah sözü. Zikirlerin sözlerin en eftali, en e, nedir? Çoğu. Ama oturacaksın işte on bin defa la ilahe illallah, yüz bin defa la ilahe illallah. Bir adet sınırlayarak bir şey e, yapmaları nedir? Kesinlikle bid'attır ve bu e, nedir? Allah azze ve celle'nin dininde, şeriatında olmayan şeylerdir bunlar. Allah azze ve celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Ve ahirete hamdan enel hamdülillahi Evet, anlaşılmıyor. Sen anladık Hocam bu ya meleklere iman, bu cinlere imanını kapsamıyor mu? Nasıl? Meleklere iman, cinlere imanını iman kapsamıyor Cinlere iman. Evet. evet. evet. Onların olmasına. için onların varlığıyla alakalı olarak mesela Allah Azze ve Celle ben Hı. insanları ve cinleri Hı. ancak bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Ya Cinlerin varlığını ne yapıyoruz? İyiyim inanıyoruz cinler var olan şeyler ve onlar da tıpkı tamam. insanlar gibi tamam. ne yapmakla Allah'a birlemekle Allah'a ibadet etmekle sorumlu varlıklar ateşten yaratılmışlardır ama bizim gözümüze gözükmeyen varlıklardır ama kıyamet günü bu tam zıtta olacak onlar bizi göremeyecek ama biz onları göreceğiz yani, yani biz onların varlığına inanıyoruz kar etmiyoruz ama meleklere iman gibi inanıyoruz ee Değil bu. bir Şart. Mesela şart değil. Mesela iman şeyin çatlarından meleklere iman etmek zorundasın. Allah Azze ve Celle'nin onların nurdan yaratıldığı